Muhterem Kardeşlerim, çok değerli konuklar ve bizleri internet üzerinden seyreden kardeşlerimiz, Allah Azza ve Celle'nin rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı siz kardeşlerimin üzerine olsun. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kur'an-ı Azim-i Nimetlenebilmek adına bizleri bir araya toplayan Allahu Azi'muşşahına hamdolsun. Kardeşlerim, yine sözlerime başlamadan evvel karşılamak üzere olduğumuz İdul Adha kurban bayramınızı da en içten dileklerimle kutlar. Allah Azza Ve Celle'den de hayırlara vesile olmasını niyaz ederim. İnşallah bu kurbanlar İslam ümmetinin kurtuluşuna vesile olur. Malum kardeşlerim Bakara suresinin 53. ayeti kerimesini işlemiştik. Ve bugün 54. ayetten olmak üzere dersimize devam edeceğiz. İnşallah rahmen. Tabi bundan önceki ayetlerle yine ilişkisi olması hasebiyle bir önceki ayeti kerimede Allah Azze ve Celle Beni İsrail'in kurtuluşa erebilmesi için Musa Aleyhisselam'la birlikte kitabı ve furkanı gönderdiğini beyan etmişti. Yani şundan bahsetmiştik hatırlayın. Ve tabi Beni İsrail'e olan bu hitap en nihayetinde Furkan olması hasebiyle Kur'an-ı Azimuşşan bizi de bağlayıcıdır. Yani şunu kastettik geçen hafta ısrarla. Dedik ki kim ki hem dünya hem de ukba saadetini temin etmek istiyorsa yani varacağı yere salimen, ganimen varmak istiyorsa Allah indinde zengin olarak varmak istiyorsa ne yapacak? Allah Azimuşşan'ın gönderdiği hidayet rehberine Sahip çıkacak ve sarılacak. Bundan bahsettik. Tabii bundan önceki ayetlerde hep inişli çıkışlı Beni İsrail'den bahsettik. Hatta bugün çok değerli bir hocamla konuşurken dedim ki Beni İsrail nasıl bir kavimmiş ya? Subhanallah. Kur'an'ın en çok yer verdiği inişli çıkışları olan ama en önemlisi bize, bize de en çok öğretisi olan bir kavim. Onun için yine Beni İsrail günah işledi. Allah affetti. Beni İsrail Allah Azze ve Celle'ye isyan etti. Allah Azze ve Celle onları mağfiret etti. Ve hatırlıyorsanız umulur ki şükrederler, nankörlük etmezler. Bağışladık ya bunun kıymetini bilirler diye ayeti kerimeleri de bu şekilde yorumlamıştık. Ve inanın buna benzer ayetleri de çoklarca daha göreceğiz inşallah müstakbelde. Bugünkü ayetimizi ele alacak olursak. Kerim kardeşlerim. Allah Subhanahu ve Teala Musa Aleyhisselam'a söyleyerek diyor ki: "Kavmine söyle." O iz Musa li kavmihi: "Ya kavm, innekum zalamtum enfusakum." Ey kavmim. De ki diyor Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'a: "Kavminad de onlar nefislerine zulmettiler. Onlar nefislerine zulmettiler. Bi Subhanallah. Allah görebilmemiz için, yani ne yaptılar da onlar zalimlerden oldular ve zulmettileri görebilmemiz için diyor ki, بِتِخَاذِكُمُ الْعِجْلَى Buzayı ilah edinerek. Ondan sonra ayet-i kerime, اِلَى اَخْرِ الْاَيَةِ diyelim, ayet-i kerime devam ediyor. Diyor ki, tövbe etsinler. Yaratanından, yaratanlarından öyle diyelim, tövbe etsinler. Çünkü Allah azze ve celle onları, Tövbe edecektir. Ama arada bir ibare var. Onun da üzerinde duracağız. Diyor ki nefislerini öldürsünler. Subhanallah. Nefislerini öldürsünler. Bakın kronolojiye iyi bakın aziz kardeşlerim. Diyor ki hata yaptılar, zalim oldular. Şundan ötürü nedenini de söylüyor Allah. Ondan sonra diyor ki Subhanahu teala tövbe etsinler. Birazdan konuşacağız. Bu ayet bize tövbe kültürünü öğretiyor. Geçen haftada hafiften böyle bir yeşil ışık yakmıştık. Hatırlayın lütfen. Bunun üzerinde bugün duracağız. Tövbe kültürünü öğreten bir ayettir. Tövbe etsinler diyor. Ama Allah Azza ve Celle tövbenin keyfiyetini beyan eder nitelikte diyor ki nefislerini öldürsünler. Tövbelerini bana ispat etsinler samimiyetini. Allah Allah. Ondan sonra diyor Allah'ı mutlaka tevvab bulacaklardır. Bayat-ı bu şekilde neticeleniyor. Şimdi öncelikle çok sık karşılaştığımız bir ifade olması hasebiyle hatırlatmakta da fayda görüyorum aziz dostlar. Zulüm kavramıyla yine karşılaştık. Çok da sık karşılaşacağız. Zulüm neydi? Hatırlayanınız var mı Kerim kardeşlerim? Zulüm vad'u'şşey فِي غَيْرِ Bir şeyi olması gereken mahallinin dışına koymak demektir. Yani bu su burada değil de tam tersine akmış bir vaziyette koyacak olursam ben bu suyun olması gereken mahalline ne yapmış olurum? Zulmetmiş olurum. Kısaca böyledir. Şimdi diyor ki Allah Subhanahu ve teala onlar zulmettiler nefislerine. Şimdi merak ediyoruz. Acaba Allah Subhanahu ve teala beni İsrail'e Niçin zalim dedi? Ne yaptılar ki zulmedenlerden oldular? Hemen cevabını veriyor Allah. Bi ittihazikumul <gülüyor> ecel. Bu zayı ne yaptılar aziz dostlar? İlah edindiler. Yani biz burada asıl olanın yani ubudiyetin Allah azza ve celle'ye hasredilmesi gerektiğini bunun dışında bir yere hasredildiği takdirde Zalimlerden olacağımızı bu ayetten öğreniyoruz. Vallahi bu ayet kafidir. Gerisi bu manada belki hacet bile değildir. Çünkü Allah Azza ve Celle'ye ise eğer asıl olan obudiyet, itaat, ilah olarak onu kabul etmekse asıl olan bunun dışında yapılacak olan zerre miktarı amel Allah Azza ve Celle'ye aslın dışına çıkmaktan ötürü zulüm olacaktır. Bu ayetin bu kısmı bu şekildedir. Lakin esas bu ayetin üzerinde bizim durmamız gereken, hani azığımız vardı ya, her hafta alıp çıkıyoruz. İnşallah bu ayetin azığı da bu, tövbe kültürü. Şimdi dikkatle inceledim kerim kardeşlerim, müfessirlerin de yorumlarına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Şimdi Allah Azze ve Celle birçok ayet-i de hata yaptınız, tövbe edin diyor. Lakin bu ayet-i kerimde diyor ki Allah Azza ve Celle tövbe edin tövbenizden sonra zımnen şu yani tövbenizin ispatı mahiyetinde nefislerinizi öldürün. Ben de diyor affedeyim. Alimler nefislerinizi öldürme ibaresini iki farklı şekilde anlamışlar. Bir Gerçekten nefisleri öldürme. Şu anda suya çok ciddi ihtiyacım var. Canım çekti. İçmemekte bu manada direniyorum ve nefsime zulme diyorum. Ama racih olan görüş bu değildir. İkincisi racih olan tercih edilen görüştür. O da nedir? Gerçekten birbirlerini öldürmeleridir. Tabarani'de de bu konu çok uzun uzun bahsedilir ve tavsiye ederim nacizane bakmanızı. Orada diyor ki saflar halinde birbirlerinin karşılarına geçtiler ve tövbelerinin ispatı mahiyetinde birbirlerini öldürmeye başladılar. Allah sınadı çünkü. Bakınız, aziz dostlar. Birazdan inşallah yine bir formül vereceğim ama yeri geldi madem söyleyeyim, biz hata olarak ne dedik? Beni özür diliyorum. Beni Adem'e yazıldı dedik. Doğru mu? Geçen hafta ısrarla söyledim. Hatasız bu manada bir kulu Gözlemlemek mümkün değildir. Eşittir en nihayetinde bir affetmek söz konusudur. Allah bize mağfiret ediyor. Ama hata artı tövbe olursa. Nasuha tövbenin de keyfiyetini biz bu ayetin üzerinden öğreniyoruz. Şunu söylemek mümkün aziz dostlar. Yapılan günahtan temizlenmek. Yani tövbenin zirvesi. Allah Azza ve Celle'yi memnun edecek amelleri yapmakla mümkündür. Ben tövbe ettim. Şu hatamdan gerçekten pişmanım. Bu tövbenin zirvesi değildir. Tövbenin kabulü için yani bir daha yapmamak aminna. Tövbenin kabulüdür. Ama biz şu anda tövbenin ispatı ve zirvesini tartışıyoruz. Allah öldürün dedi. Allah'a razı edecek bir iş yapın o zaman. Size bunu emrediyorum dedi Allah. Birbirlerini öldürmeye başlayınca da Allah dedi ki tamam. Öldürülenlere bu manada Allah ecir verecektir. Kalanlar da affedilmiştir. Yani zımnen bu ayeti kerimede tövbe kültürü olarak biz şunu öğreniyoruz aziz dostlar. Haydin bakalım. Yaptığınız günahtan ötürü eğer pişmanlık duyuyorsanız rıza ilahiye mazhar olacak ameller serdedin.'' Haydın bakalım. Bunu ben şöyle bir temsille süsleyebilirim. Bir iş yerinde kusurat gösteren bir elemana patronu der ki bak bir daha yapma. Patronu ta ki şu ifadeyi kullanır. Gerçekten kendini affettirdin. Bu ifadeye bu eleman ne zaman mazhar olur? Sadece o hatayı yapma, yapmamakla değil... Patronun gözüne girecek, daha ziyadeli işler yaptığı zaman bu kendisini gerçekten affettirdi deriz değil mi? Bu böyledir. Burada da tövbenin zirvesini yakalamaktan bahsediyorsak Allah Azza ve Celle'ye onu razı edecek amellerle gitmemiz gerekecektir. Şimdi ne dedik? Hata artı tövbe eşittir. Maghfiret. Tövbenin en makbul olanı Hata yapan ömrü Allah rızasına adamaktır. Tekrar ediyorum. Tevbenin en makbul olanı hata yapan ömrü Allah Azze ve Celle'nin rızasına adamaktır. Bu ayeti kerimenin üzerinde etüt ederken şöyle düşündüm. Siz de düşünün rica ediyorum. Madem ki bir hata yapılıyor, zulmediliyor bu manada. Ve biz Allah Azza ve Celle'nin mağfiretine koşmak istiyoruz. Affolunmak istiyoruz. Öyleyse o aradaki ayeti iyi anlayacağız. Tövbe. Diyor ki Allah Azza ve Celle, tövbenin ispatı mahiyetinde öldürün. Yani rızayı ilahiye yaklaştıracak işler yapmasını istiyor Allah Azza ve Celle beni İsrail'den. Bu ayeti belki çoklarca teorik cümlelerle süslemek, zenginleştirmek mümkün. Ama düşündüm. Dedim ki bize birisi misafir olsun ve bize tövbe kültürü nasıl olmalı o öğretsin. Ve inanın böyle sahabeler çoklarca var. Sadece adlarını saymak için vakit ayırsak bu tefsir programı yetmez. Ama tövbe konusu ayete konu olmuş bir sahabeyi anlatacağım inşallah rahman. Çok geç bir iman elde etti. Biz sahabe diyoruz. Çünkü Allah'ın Resulü ile teşrik mesaisi olmuştur. Kim? Vahşi. Bir düşünün. Siz anlatın ben dinleyeyim isterseniz. Vahşinin vakasını hepimiz biliyoruz. Bilmeyen yok. Değil mi? Vahşi şehitlerin efendisi olan Hamza radıyallahu anhı öldürdü katletti. Seneler sonra rivayete göre Rasul Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından bir ya da iki sene önce iman etti. Dedi ki beni Allah kesinlikle affetmez. Ben zalimim, ben çok büyük bir cürüm işledim. Ayete konu oldu. Dedi ki Allah Azze ve Celle her türlü günahı Allah tövbe olarak kabul edendir. Gitti, geldi ayetler. Uzatmıyorum. Ve ne oldu? Vahşi en nihayetinde Allah'ın Resulü'nün huzuruna çıktı. İman etti. Ve Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam bizzat vahşiye şunu sordu. Çok ilginç. İlk defa rastladım. Dedi ki vahşi, bana dedi ki amcamı nasıl katlettin anlat. Bakın. Allah Azze ve Celle'nin ne kadar tövbeleri kabul eden olduğunu sahabelere öğretmek için. Subhanallah. Anlattı. Allah'ın Resulü ağladı o anlattı. Allah'ın Resulü ağladı vahşi anlattı. Dedi ki vahşi, vaziyet dedi ben seni gördükçe ağlayacağım. Amcam aklıma gelecek. Allah senin tövbeni kabul etti ama dedi lütfen rica etsem mümkünse bana fazla gözükme. Evet, bu vahşi anlatacak bize. Nasıl bir tövbe, tövbenin ispat keyfiyetini vahşi anlatacak radiyallahu anh. Biliyorsunuz yemame günü. Nedir yemamenin özelliği? Musayilemetul kezzeb. Yalancı bir peygamber türemişti. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın ömrü bizzat yemameye ordu göndermeye kifayet etmedi. Allah katına aldı Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamı. Ebu Bekir radıyallahu anh döneminde Yemame'ye ordu düzenlendi. Vahşi de var. Vahşi Hamza'nın şehit edilişinin, öldürülüşünün ardından mızrağını daha hiç kullanmamıştı. Aldı o mızrağını gitti. Lütfen dikkat edin. Bu vahşinin tövbesini Allah kabul etti mi? Etti. Bu, bu Yani teorik olarak bu manada tövbenin şartları bellidir. Nasuh nasuh olsun pişmanlık duysun Allah affeder ama ben size bugün bir azık tevdi ediyorum hediye ediyorum nedir o tövbenin bir zirvesi var affedilmenin bir zirvesi var o da bedel ister vahşi gözlemler museylemetul kezzabı bir museylemeye bakar bir de mızrağına bakar ve ellerini semaya kaldırır vahşi der ki ya rabbi ben bu mızrağımla yeryüzünün en hayırlılarından olan İslam'ın arslanı olan Hamza'yı katlettim. Bana öyle bir güç ve kudret ver ki ya Rabbi ben yine aynı mızrağımla tövbemin ispatı mahiyetinde yeryüzünün şu an en şerli insanını öldüreyim. Bana bunu ikram et ya Rabbi. Diyor ki vallahi attım tam diyor göğsüne saplandı öldü ölmedi bilmiyorum. Ama duam istedim ki Museylem'e o mızrakla ölsün. Niye? Devamla diyor ki tövbemin ispatı mahiyetinde. Çünkü ben bu mızrakla yeryüzünün en hayırlısı olan İslam'ın arslanı Hamza'yı öldürdüm. Umulur ki Allah Azze ve Celle tövbemin ispatı mahiyetinde aynı mızrakla yeryüzünün şerlisini öldürmemi kabul buyurur. İşte bu ayet tövbe kültürünü Tövbe kültürünü de vahşi bugün bize öğretti. Allah Azze ve Celle bizlere nasiplenebilmeyi nasip buyursun aziz dostlar. <gülüyor> Tabi en nihayetinde ayeti kerime, eğer bu şekilde tövbe ederseniz bu sizin için daha hayırlıdır. İnnehu huve rahim hiç şüphesiz Allah tövbeleri kabul eden rahimdir. 55. ayeti kerimede ise, kerim kardeşlerim. Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyuruyor. O iz kultum Beni İsrail'in dilinden anlatıyor Allah ayeti. Siz dediniz ki Ya Musa, lan nûmina leke hattâ narallâhe cehreten. Allah Allah. Şu ben beni İsrail'in vakası gerçekten enteresan. ya Nasıl bir kavim? İnişleri çıkışları çok alan bir kavim yani. Diyor ki Ya Musa biz diyor senin Rabbine iman etmeyiz. Onu diyor çıplak gözle görene kadar. Ve diyor onlar böyle söylerlerken onları diyor büyük bir yıldırım olduğu söylenen var. Se'iqa, ses gürültüsü olduğu söylenen var. Rivayet muhtelif. Ama diyor bu şekilde onlar birbirlerine bakarak onlara böyle bir felaket yakaladı diyor ayet-i kerime. Şimdi bu ayet-i kerimenin bize öğretisine düşündüm. Sizler de inşallah benimle birlikte tekrar düşünün. Bakınız baştan alalım isterseniz. Beni İsrail iman etti. Musa selamı tabi oldu. Firavun'un zulmünden Allah onları kurtardı. Bir sonraki ayetlerde daha da etraflıca konuşacağız. Allah onlara menne ve selva ikram etti. Gökten yemekler, içecekler ikram etti Allah onlara. Düşünün bir ardında Firavun'un askerleri ve ordusu önünde deniz. Allah onlara böyle bir ortamdan ne yaptı? Nusretiyle yardım etti mucizesiyle. Böyle sıkıntılı bir dönemlerde Allah onlara mucizesiyle yardım etti. Hep sıkıntıdan kurtardı. Böyle bir Allah'a iman edilmesi istenirken dediler ki: "Ya Musa biz şu Allah'a bir şu gözümüzle görmeden iman etmeyiz." Şimdi burada yıldırım, ses ben bu teferruata hiç girmek istemiyorum. Keyfiyetini bilmiyoruz. Ama bize bu ayetin bir öğretisi var. O da nedir biliyor musunuz? Beni İsrail'in cüretkarlığı. Biz buna ne diyoruz biliyor musunuz aziz dostlar? zorlamacı zihniyet yahut da bahaneci zihniyet. Bunu lütfen not edin. Birazdan lazım olacak. Şimdi Beni İsrail'i o kadar zulümlerden ve sıkıntılardan kurtaran Allah Azze ve Celle'ye bundan körlük değil midir? Bunun altını bir kere çizelim. Bir düşünün. Size her gün kendisini yedirdiğiniz, içirdiğiniz bir kimse sizin içirdiğinizi, yedirdiğinizi inkar edecek. Diyecek ki Gözümle bir göreyim senin bana yedirdiğini, içirdiğini. Böyle bir şey var mı? Bunun vakası yok. Beni İsrail aynen böyle yaptı. Nankörlük yaptı. Yani cüretkar davrandı. Allah Azza ve Celle'yi görmek istedi. Ama el ingiç, yanı şurası. Allah Azza ve Celle'ye biz bir şartla iman ederiz. Nedir o? Allah'ı göreceğiz. Biz de bunun üzerinde biraz konuşacağız. Birazdan o bahaneci zihniyetin altını çizin dedim ya geleceğiz. Ama bir şey ifade etmek isterim. O da nedir? Allah azza ve celle'ye iman şartı onu görmek değildir. Bu cüretkarlıktır. Haddi aşmaktır. Evet. Şimdi bunu bir disiplin içerisinde anlatacağım size inşallah. Rahman. Şimdi biz Allah azza ve celle'yi görürsek ancak ona iman ederiz diyoruz. Öyle mi? Gerçekten böyle bir yöntem iman için takip edilmiş midir? Bakalım. Hep birlikte inşallah düşünelim ve siz cevap verin. Hep bir ağızdan, sizden duymak istiyorum. Çöldesiniz. Çöldesiniz. Ve siz çok iyi bir çöl uzmanısınız. Yani işi biliyorsunuz. Çöle hakim birisisiniz. Ve ayak izlerine baktığınız zaman bir şeyler geçmiş... İnceliyorsunuz etraflıca ve diyorsunuz ki bu devenin ayak izidir. Anlaşıldı mı buraya kadar aziz dostlar? Devenin ayak izidir. Şimdi soru geliyor. Devenin varlığına iman için deveyi görmeyi şart koşabilir misiniz? Niye? Çünkü siz eserinden muessirin yani varlığına ne yapmış olduğunuz? İkrak, yani idrak etmiş oldunuz. Şahit oldunuz. Onun için siz aklen şunu iddia edemezsiniz. Ben buradan bir devenin geçtiğine iman etmem için onu görmem lazım diyemezsiniz. Çünkü siz devenin geçtiğini ibraz eden alametini gördünüz. İmanın yöntemi budur. Lakin ''Beni İsrail tuttu, onca alamete ve Allah Azze ve Celle'nin varlığını ispat eden ayetlere rağmen cüretkar davrandı.'' Yazın. ''Bahanecilik yaptı iki, hani ne deriz ona, zorbacı, işi zora bükenlere deriz ya, böyle bir zihniyet takındı.'' Şimdi bu var ya, inanın bir örnek vereceğim. Belki diyeceksiniz ki hocam koskoca Tefsirul Furkan formatına bu örnek oldu mu? Evet, Beni İsrail'in vakası o kadar basite alınacak bir vaka çünkü. İçinizde muhasebeci kardeşler var, ben biliyorum. Daha yeni çarpım tablosuna geçmiş bir evlat. Akşam size sizin muhasebecilik kalitenizi ölçmeye kalksa nasıl değerlendirirsiniz? Çarpım tablosunu bilmiyor. Baba ben senin muhasebeci olup olmaman konusunda da aslında tereddütlerim var ya. Bir gösterebilir misin demesi ne kadar tırnak içerisinde absürtse inanın onca mucizeye şahit olmuş beni İsrail'in Allah'ın varlığına iman ederiz ama bir görsek mi acaba? Ya sen sınırlısın. Sen daha önündeki deniz engelini aşamamışsın Allah'ın yardımı olmasaydı. İşte biz Bugün bu ayetten şu öğretiyi alıyoruz. Bahaneci zihniyet. Üzerinde ayetin düşündüm aziz dostlar. Ayetin iki yönü var. Tabii Beni İsrail'in kıssaları bitmediği için ben şimdiden ikincisini de zikredeceğim inşallah. İlk önce zorbacı dedim. Dedim ki daha iyi anlaşılması için hangi kelime buraya daha uygun onu da buldum en sonunda. O da şu... Bahaneci zihniyat. Biz Beni İsrail'in üzerinden bugün bunu öğreniyoruz. İnşallah birazdan bir örnek de vereceğim. Ama bu ayetin üzerinden bahaneci zihniyeti biz ikiye ayırıyoruz. Bir, iman boyutunda bahaneci. iki ameli boyutta bahaneci. Şimdi siz şimdiden ben hissediyorum, düşünüyorsunuz. Gündelik hayatınızda şer'i hükümlere tabi olma konusunda bahane üretenler belki tek tek aklınızdan geçiyor. Hissediyorum ve görüyorum, okuyorum yüzlerinizden. Belki Türkiye toplumu Müslüman bir toplum olmasa hazebiyle birincisinin vakasını çok iyi yaşamıyoruz ama ben bugün size yaşatmaya çalışacağım bir örneği paylaşacağım inşallah. Rahman. Takdir edersiniz bir Avrupa serüvenim olduğu için çok gördüm. Ama istediğim ki bir örnek vereyim. Birçoğunuzun bildiği bir örnek olsun. Bilenlere hatırlatma, bilmeyenlere de yeni bir öğreti olsun. İman boyutundaki bahaneciliğe örnek vereceğim inşallah. Sosyal medya portallarında çoklarca paylaşılan, beğeni alan ve birçoğunuzun da izlediği bir video olduğunu düşünüyorum. Aziz dostlar. Avustralyalı bir genç vardı iman eden. Bilen var mı? Birçoğunuz mu biliyor? Evet, yarı yarıya diyelim. Şimdi aziz dostlar, bu gencin ifadelerini tek tek okudum. Yani dinlemedim. Metinsel olarak, doküman olarak bir yerde tespit ettim ve okudum. Daha önce de dinlemiştim zaten, karşılaştırdım ve inanın iman boyutunda bahaneciliğe verilebilecek en güzel örnek. Biraz canlandıracağım size. Sizde bahanecilik nasıl olurmuş inşallah? Burada örneğin üzerinden öğrenmeye çalışın aziz dostlar. Diyor ki Avustralyalı genç sözü ona vereyim o anlatsın. Diyor ki Allah'a inanmayan bir ailede büyüdüm. Hiç uzatmıyorum. Hristiyan bir arkadaşım vardı. Merak sardım Hristiyanlığı araştırdım. Baktım diyor bana göre değil. Gittim Yahudiliği araştırdım bana göre değil. Onu araştırmış bunu araştırmış. En son diyor Hindu karar verdim. İneğe falan tapacağım diyor yani konsantre oldum. Bu dine diyor ramak kaldı. Bir tane Müslüman arkadaşım vardı diyor. Onunla muhabbet ederken İslam'ı sordum ona. O da diyor hiç tereddüt etmeden bir tane meal tevdi etti bana. Dedi ki oku üzerinde ondan sonra konuşalım. Ben okudukça okudum okudukça okuyasım geldi. Ve Kur'an konusunda ve Allah konusunda bende bir kanaat oluştu. Artık diyor iman etmeye ramak kaldı. Diyor ki böyle Hristiyan arkadaşım da görmüştüm. Bir loş ışık yaptım kendime söndürdüm diyor lambaları. Bir mum yaktım. Bağdaş kurdum. Öncesinde Kur'an okuyordum diyor. Kur'an okuyordum yani. Ama diyor ikna oldum İslam'a. İman edecektim artık. Subhanallah. Diyor tamam yani. Allah Azze ve Celle'nin varlığına. Onun yaratıcı olduğuna. İslam dinine bu manada diyor teslim olacağım ama diyor bahanecilik huyum işte bu kabarmış ya zorbacı dedim ya az önce bunu anlatmaya çalışıyorum bağdaş kurmuş ellerini diz kapaklarının üzerine koymuş demiş ki Allah'la konuşmaya başlıyor diyor ki ya Rabbi ey Allah'ım yaratıcı ben diyor senin varlığına iman ettim etmesine ramak kaldı ama diyor bir işaret bekliyorum senden bu bir uçak gürültüsü olabilir. Bir ev çatırdaması olabilir. Bir ne bileyim gök gürültüsü olabilir. Sen diyor hangisini uygun görürsen. Ben diyor senden sadece beni duyduğunu ve benim de İslam'a girmek istediğimi bildiğini bir işaretle görmek istiyorum. Evet ben hazırım. Şimdi ses yok. Diyor ki. Evet tabii sen yaratıcı olduğun için dünyanın diyor öbür tarafını da koordine ediyorsun. Beni duymamış olabilirsin diyor. diyor mümkün. Belki gök yürültüsü de olmayabilir. Bir diyor araba motoru bile olabilir diyor. Bir cam çatlağı da olabilir diyor. Tamam ben hazırım. Evet. Bak İslam'a az kaldı. Ramak kaldı. Bu talebime cevap ver. Evet şimdi diyor ki kaybettin diyor ki girecektim tamam vazgeçtim yani bir işaret senin için çok zor bir şey değil sen yaratıcısın ve bunu okudum kitabında Kur'an'ında görüyorum ya bir işaret çok zor değildi ki diyor Kur'an okuyordum ya diyor kaldığım yerden diyor devam etmek için Kur'an'ı aldım ayet şu içinizde işaret arayanlar için size zaten yeteri kadar işaret göndermedik mi? Diyor ki hemen uyur numarasıyla diyor örtümü aldım. Ama Allah bu uyumadığımı da biliyordu zaten diyor. <gülüyor> diyor ki iman ettim. Allahu Akbar. Yok böyle bir şey. Bakın ellerim titriyor. Sen işaret mi istedin? Çok. Ama işte zorlayıcı, hani bahaneci zihniyete bir örnek olsun istedim. Ve müsaadenizle bunu anlattım kardeşlerim. Tabi bu iman boyutunda bir bahaneci zihniyete örnekti. İstediğim ki yeri geldi bir sonraki ayetlerde de bununla ilgili çoklarca örnek gelecek ama ikisini kopuk işlemek istemedim. Hemen anlatayım inşallah. İkincisi ameli boyutta bahaneci zihniyet. İşte bizim en çok e, toplum olarak yaşadığımız problemlerden bir tanesi bu. Ben diyorum ki kardeşim Allah böyle diyor. Diyor ki bir de bir daha soralım mı? Yani belki yani şuradan acaba bir de şuraya soralım gelelim. Bak toparlayamıyorum bile subhanallah. Böyle yani. Yaşadığım bir olay anlatayım. Bu bahaneci zihniyete belki vereceğim en canlı örnek olacak. Arkadaşımızla bir yerde otururken namazdan mevzu açıldı. Dedi ki ya akşamları da dedi namazların hepsini toptan kılmak bazen zor oluyor dedi. Benim hemen e, dikkatimi çekti. Dedim ki kardeş anlamadım dedim. Yani akşam toptan derken neyi kastettin? Dedi ben gündüz dedi işte namaz kılmam. Hepsini biriktirir akşam kılarım dedi. Dedim ki Allah'ıma öyle emretmiyor. Bakın Allah Azze ve Celle namazı bize farz kılmış He? hem de vakitleri tespit edilmiş bir şekilde öyle değil mi diyor ki doğru Allah öyle emretti de de ama ama kelimesi biliyorsunuz bir önceki cümleyi tamamen nesheden bir özelliğe sahiptir siler yani ben seni çok seviyorum baba ama bitmiştir o sevginin hiçbir manası yoktur ama evet dedim dinliyorum sizi Dedi ki ben öyle bir işte çalışıyorum ki üstüm kirleniyor diyor pis oluyor. Dedim nasıl bir iş? İnşaat işinde diyor ki üstüm toz oluyor. Subhanallah sen de oradan geldin. Yani topraktan geldin. Toprak necis değil ki. Ama burada ne, ne demeye çalışıyorum? Bu kardeşimiz namazı kılmamak için bahaneci bir zihniyetten hareketle namazını kılmıyor. Yani Şari'nin yerine oturmuş ne üretiyor? ahkam üretiyor. Sana Allah Azze ve Celle namazları vakitli bir şekilde kılmayı emrederken, heyhat sen kim oluyorsun ki? Allah Azze ve Celle'nin emrine muhalefet ediyor. Namazını kazaya bırakıyorsun. Zorlamacı ve bahaneci zihniyet budur. Allah bir şey emrederken, biz kendimize göre bahaneler üreterek o şer'i hükme muhalefet ediyoruz. Allah Azze ve Celle'nin dininin yeryüzünde hakim olmasının mücadelesini vermek her bir müslümanın üzerine farzken ben rızkımı temin etmem lazım e biz benim evde çocuğum var bizim yok mu senin Allah Azza ve celle evlatların olduğunu bilmiyor mu bunun türkçesi şu bunun adı bahaneci zihniyettir İmamın birisinin tayini çıkar bahaneci zihniyet Tabi o imamın tayini çıkınca imam atandı gelecek derken çok zamandır namaz kılan çok zamandır namaz kılan hemen otomatikmen imam olur zaten. Orada da köyde de birisini fahri olarak hemen imam yapı vermişler. Hocam sen bilirsin. Buyur. Geçmiş bir öğlen vakti dışarıda tabi eski zamanlardır bu ha. Abdest alıyor amcacığım. Tam böyle el kol yüz baş neyse sağ ayağını yıkarken bir kafile geliyor. Vasıta tam mescidin önünde duruyor. Çünkü ezan okunacak. Hatta okunuyor. Diyorlar ki aha yolcular da geldi. Sağ ayağını yıkarken imam su bitiyor. Sol ayağı su kalmıyor yani. Ama o arada herkes vasıtadan iniyor. O yolcular, kervan sahipleri diyelim. Hemen mescide giriyor. Bizim imam da Çoraplarını çektiğiyle namaza giriyor. Sol ayağı yıkamadı. Tabi ayakta olsaydım çok daha rahat gösterirdim. O pozisyon önemli. Sol ayağı biraz böyle namaz kıldığı alanın dışında namaz kılıyor bu adam şimdi. Hiç istifini de bozmuyor. Hiç ayağını yanına birleştirmiyor. Sol ayağı böyle çapraz bir şekilde namaz kılıyor. Tabi cemaatinde öyle yatmış öyle kalkmış. Düşünün öyle bir namaz kıldığınızı. Bittikten sonra cemaat demiş ki Allah kabul etsin yolculuk nereye nereden nereye filan filan uzatmıyorum. Diyor ki üstad değerli hocam dikkatimizi çekti. Senin sol ayağın böyle namazda hiç sağ ayağına birleşmedi. Yani hep böyle açık kaldın. Demiş ki öncelikle tebrik ederim. Yolculuk yol yorgunluğu var ama tespit ettiğiniz doğru gözünüzden kaçmamış bu bir. İkincisi demiş haklısınız sağ ayağıma hiç birleştirmedim. Demiş ki ben tam sağ ayağımı yıkıyordum. Siz geldiniz. Su bitti. Demiyor da direkt bir şekilde. Diyor ki siz geldiniz sağ ayağımı yıkıyordum. Tabi havada çok soğuk. Diyor ki siz yolcusunuz ya. Allah diyor farz namazlarını bile dörtten ikiye indirmiş ya. Yolcu bekletilmez dedim. Kim gidecek şimdi kuyuya? Su çekecek, indirecek. Hava zaten soğuk sizi bekletmeyim istedim. O açıdan da diyor sol ayağımı yıkamadım. Ama diyor cemaatü müslimin. Vallahi istirham ederim diyor rahat olun. Sol ayağımla diyor zecchadenin üstüne basmadım. <gülüyor> diyor ki namazda bir zeval yok Allah'ın izniyle diyor zecchadenin üzerinde değildi ayağım. Abdest almadım ama onun üzerine de gelip basmadım diyor. Şimdi nedir? Bahaneci zihniyetin ta kendisidir. Ya sana mı kaldı yolcunun geç kalması kalmaması meselesi? Allah senin senin abdestinle alakalı bir şer'i ahkam temzim etmiş. Bahane öğretmek seninle yine. Suyun yetmediyse gideceksin suyunu çekip geleceksin. Ama yok. Allah dördü ikiye indirmiş. Yolcu bekletilir mi? Ondan sonra da diyor ki zecchadenin üzerine basmadım. Sanki namazın kabulü zecchadenin üzerinden geçerli. İşte bu aziz dostlar bahaneci zihniyet ameli boyutta bir örnektir diye düşündüm ve paylaştım sizlerle. Güllük değil mi? Ama işler acısını halimize güllük aslında. İbret alalım, kıssadan hisse çıkaralım diye anlattım. Bu hoca belki var ya da yok, bu hikayenin aslı var ya da yok, hiç önemli değil. Ama ben şimdi size bu sefer gerçek olaylardan bahsedeceğim. Ama bu sefer ibret alacağımız olayı anlatacağım. Çünkü o gerçek. Biraz da onlar konuşacak. Biraz da bu güldüğümüzün ardından hem nefsimizi hem de etrafımızdaki kardeşlerimizi hesaba çekeceğiz. Sorgulayacağız. Ameli boyutta, bahaneci, zihniyete son. Allah bundan razı değil. Allah'ın razı olduğu ifadeyi hep birlikte söyleyelim. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Semi'ne ve Allah bundan razı. Vallahi ötesinden değil. Sevigna ve Allah razı gelmez. Sevigna ve Bahaneci zihniyetin temeline dinamit döşeyen bir ayettir. Sen neyle emir olundun? Dost doğru yapacaksın. Hazreti Ömer'e verelim mi sözü? O misafir olsun. Bunca senedir siyer okuyorum. Allah'ın bana verdiği imkan sürecince. Ama böyle bir ifadeyi ilk defa rastladım. Etkilendim. Ve sema'nâ ve ata'nân bir cümleyle yahut da bir hadiseyle tefsirini yap hocam deseler gelir bu örneği anlatırım. Bedir Allah'ın Resulü istişare ediyor biliyorsunuz. Allah'ın Resulü muhacirden duymak istedi. Dedi ki ne yapalım? Hicret yoldaşlarım benim. Dedi ne yapalım? Evde mi savaşalım? Çıkalım mı? Ne yapalım? Savaşalım mı? Muhacir malum. Savaşalım ya Resulallah. Allah'ın Resulü Ensar'a kulak kabarttı. Dedi ki Ensar Ensardan birileri bir şeyler söyledi Resulullah'ın çok hoşuna gitti Saad bin Muaz söyledi Dedi ki denizi göster biz de gelelim ardından Ya Resulallah Bahaneci zihniyetin temeline dinamit koyuyor Bitmiştir Deniz ne demek ya Yürü biz de yürüyeceğiz ya Resulallah Soğuk Üşürüz deniz yarılır mı Denizin üstünden koşarak mı gideriz Nasıl gideriz yok Sen git biz varız ya Resulallah Allah'ın Resulü güler. Ama Allah'ın Resulü Ömer'den duymak ister bir şeyleri. Bekler ve bekler Hazreti Ömer der ki ben bir şeyler söylemek istiyorum ya Resulallah. Allah'ın Resulü sözü Ömer'e verir. Böyle bir ifadeyi ilk defa rastladım. Paylaşıyorum. Diyor ki Feda ke ummi ve ebi ya Resulallah Benim anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Bizim ellerimiz Bizim kılıçlarımız bizim kılıçlarımız senin elin olsun ya Resulallah. Sen bu elle ister savaş, istersen o kılıcı tekrar kınına koy. Anlatabildim mi? Tekrar edeyim. Yani diyor ki bizim kılıçlarımızı ellerin varsay. Sen onlarla savaşmak mı istedin? Emenna ve saddakna ya Resulallah. Semi'na ve ata'na ya Resulallah. Sen karar verdin. Savaşmayacağım dedin. Kılıcı kınına mı sokmak istedin? Vallahi biz sana ne itiraz eder, ne de bahane üretiriz ya Resulallah. Düşünün. Kılıçlarını Allah'ın Resulü'nün eline teslim etmek ne demek? Senin kestiğini ben yerim demek. Amiyane tabirle. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam, saat bin Muaz'ın bir benzerini de muhacirden Ömer'den duyunca Allah'ın Resulü tereddütsüz Bedir'de savaşmaya karar verir. Bu örnek beni çok etkiledi. Düşünün ya. Kılıcını Allah'ın Resulü'nün eli olmasını ister. Bir insan eliyle ne yapar? Soruyorum. İstersem şu anda masanın üzerine koyarım. İstersem başımı kaşırım. İstersem birazdan su içerim. Çünkü bunun tasarruf hakkı bana ait. Bunun manası bu. Ya Resulallah bizim kılıçlarımızın, nefislerimizin, amellerimizin, hayatımızın tasarruf hakkı sana aittir. İstersen savaş, istersen kınına koy. Vallahi bahane üretmeyeceğiz ya Resulallah. Allah bize böyle anlayış nasip etsin. Tabi bu 55. ayeti kerimede Bahanecilik zihniyeti üzerinde durduk. Beni İsrail'in Allah'ı görmek istemesi ifadesinin, ibaresinin üzerinden. Şimdi 56. ayeti kerimede hani dedim ya az önce Allah'ı görebilirsek, görürsek iman ederiz ve onları büyük bir felaket kaplamıştı. Muhtelif demiştim. Şimşek diyenler var gök gürültüsü, ses boğucu bir ses olduğunu söyleyenler var. Ama biz oraya hiç girmiyoruz. Ayet şöyle devam ediyor. Fum kum min ba'd teşkurun. Bakın. 5 ayet içerisinde iki ya da 3. defa la'allekum teşkurun'la karşılaşıyoruz. Ayet şu. Siz o biz artık ona gök gürültüsü diyelim. O şiddetli gök gürültüsünün ardından donakaldınız, öldünüz. Donakaldığınızı izah edeceğim. Sonra tekrar Allah size can verdi. Kurtubi Rahmahullah diyor ki can verdilen kasıt bir ölünün tekrar dirilmesi manasında değil donmuş bir cismin tekrar harekete geçirilmesi manasındadır diye yorum yaparım lakin biz buranın üzerinde durmayacağız sizlerden bir istirhamım var aziz dostlar çok kıymetli hazirun bir istirhamım var 3-5 saniyede olsa şunu düşünmenizi istiyorum bir ölü sizin gözünüzün önünde siz bakıyorsunuz baka kala diyor hatta Allah azze ve celle ölüyor cansız bir beden olarak yerde yığılmış yatıyor Ayet şu, biz onu diyor tekrar dirilttik. İstirhamım şu, geliyorum. Bir düşünün. İlk aklınıza gelen şey ne? Ölü ve tekrar Allah Azze ve Celle o ölüyü diriltmesi size neyi hatırlatıyor? Ne dersiniz? Belki çok şeyler söylemek mümkün ama bir ortak noktayı yakalamak istiyorum sizlerle birlikte. Uzatmadan ben söyleyeyim o zaman. Allah Azze ve Celle'nin kudretini. Doğru mu? Allah Azza ve Celle'nin kudretini görüyoruz. İnanın bu ayeti hazırlanırken ben çok cenaze namazı kıldırdım. Çok cenaze e, yıkadık, defnettik. Ama ilginçtir yani. Ölümün üzerinde şu manada hiç düşünmedim. Senin gözünün önünde Allah öldürüyor. Ve tekrar Allah ölü olan birisine can veriyor ya. Subhanallah. Bu bana ilk Allah azza ve celle'nin kudretini hatırlattı. Bu ayetten bize öğretisi bu olsun. Bugün bunun üzerinde konuşalım. Bizim Müslümanların bilumum ezbere bildiği bir ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. İnnehu ala kulli şey'in kadir. Hepimiz biliyor muyuz bu ayeti? Biliyoruz. Ne demek? İnnehu ala kullişe'in kadir. Hiç şüphesiz o her şeye kadirdir. Ölünün dirilmesi meselesi bize zor geliyor değil mi? Hafzalamız alıyor mu? Aklımız eriyor mu? Vallahi ermiyor. Ama Allah Azza ve Celle'ye bu iş zor değil. Ve <gülüyor> İlla waḥidatun kalmip bil basar. Allah Akbar. Diyor ki bizim bir işin olmasını sağlamamız göz kapakların açılıp kapanması mesabesindedir. Allah Akbar. Allah'a zor değil. Bir ölünün tekrar can bulması vallahi bize zor geliyor. Ütopya geliyor. Olmaz diyoruz. Mümkün değil diyoruz. Ama Allah Azze ve Celle söylüyor. Bu tür işlerin bize olurluğu göz kapağımızın açıp kapaması mesafesindedir. Subhanallah. Allah her şeye kadir. Öyle değil mi? Peki. Şimdi bunu netleştirdik. Hani tefsirul Furkan'ın çıkış maksadı buydu ya. Bunu hayatımızda birleştirecektik kendimize öğretiler ve azıklar çıkaracaktık. Peki innehu ala kulli şeyin kadir ayetinin pratik hayatımızdaki yansıması ne? Soruyorum. Allah azza ve celle'nin her şeye kadir olduğuna iman ediyorken pratik hayattaki yansıması nedenli bir tartalım sorun kendi nefsinize. Bir canlı örnek vereyim. Üniversite yıllarında bir öğretim görevlisi oturduk tartışıyoruz dekanın odasında. İslam ümmetinin vakasından açıldı. Söz istedim. Tabi iki tane öğretim görevlisi var. Birisi doktor, birisi normal. Öğretim görevlisi unvanı yok. Konuşuyoruz, söz aldım istediğim söz verdiler. İslam ümmetinin vakasından konuyu alarak ikinci raşidi hilafetin ikamesinin elzemliğine konuyu getirdim. İnnehu ala kulli şey'in kadir konuşacağız. Unutmayın orayı. İkinci raşidi hilafetin ikamesi ümmetin kurtuluşudur dedim. Kurtuluşundan da öte Allahu Teala bunu bize farz kılıyor dedim. Söz istedim ve konuştum. Bana söz verdiler. Yarım saat konuştum. Allah lütfetti. Allah dilimizin bağını çözdü. İkinci raşidi hilafetin ümmetin kurtuluş reçetesi olduğunu anlattık. Öğretim görevlisi söze girdi. Bakın fıkıh alanında koskoca üniversitede ders veriyor. Dikkat edin. Dedi ki Abdullah... Sen dedi bu hilafetin tekrar geleceğine inanıyor musun? Allahu var. Dedim ki adımdan şüphe ediyorum. Ama dedim hilafetin bir gün mutlaka ikam edileceğinden şüphe etmiyorum. Çünkü o Allah azza ve Celle'nin vaadi Resulü ve Resulü aleyhisselatu vesselamın müjdesidir. Dedi ki nasıl olacak? Geliyorum esas konuya. Uzattım biraz hakkınızı helal edin. Dedi ki Düşün sen İslam devletini kurmak istiyorsun. Müslümanlar tek bir çatı altında. La ilahe illallah Muhammed Resulullah sancağı altında bir devlet. Sen bunu mu hayal ediyorsun? Bunu mu istiyorsun? Ve bunun olacağına mı inanıyorsun? Evet. Dedi ki nasıl olacak? Sen dedi hiç süper güç diye bir kavram bir ifade duymadın mı? Dedim ki duydum. Sayayım mı hatta dedim ülkeleri? Biliyorum yani. Dedi nasıl olacak? Adam bir düğmeye basıyor, senin memleketini dedi bombalıyor, perişan ediyor, ayağa kalkamıyorsun, silahın yok, gücün yok, paran yok, pulun yok, hiçbir şeyin yok. Yer altı, yer üstü, bütün kaynakların kafirlerin elinde, batının elinde. Sen dedi neyine güveniyorsun? Söz istedim, verdiler. İsterseniz söylediğim sözü belki... Böyle adrenalim yükseldiği için tam ifade edemem metinden okumak istiyorum. Şu cevabı verdim öğretim görevlisine. Senin Amerika'nın, Rusya'nın, İngiltere'nin vesaire devletlerinin hatta süper güçlerin bunların en güçlü devlet olduğuna inancın varsa benim de biiznillahü teala senin süper güç devletlerinden daha kudretli ve her şeyden kudretli bir tek Allah'ın var dedi ki dışarı çık. Konuşma bitmiştir dedi. Evet. Niye anlattım bunu? Bizim Allah azze ve celle'nin her şeye kadir olduğumuzun pratik yansımasında sınıfta kaldı. Doğru mu? Ya sen Allah azze ve celle'nin kudretini, gücünü süper güçlerden daha mı hafif alıyorsun be? He? İnnehu ala kulli şeyin kadir. Her şeyden daha kudretli o Allah. Sen süper güç dediğin devletler ne ki? Allah onların kalbine yeter ki bir ruh vermesin. Ruh ne? Panik atak hastalığı. Haşr suresinde açın ve okuyun aziz dostlar. Sadece Allah Azza ve celle onların kalbine verdiği korkuyla kendi kalelerini kendi üzerlerine yıktılar diyor Allah. Hiçbir şey yapmadılar. Biz bugün, biz bugün, şimdi bakın Ortadoğu'ya şunu konuşuyoruz ve hala bunu tartışıyoruz. Biz bugün hilafetin, İslam ümmetinin kurtuluşu için yegane çözüm olduğunu haykırıyoruz. Ama bunu her haykırdığımız platformda, her haykırdığımız yerde, bu kardeşim şöyle bir ortamda olmaz. Bak adamlar güç birliği yaptı, onlar senden daha güçlü. Vallahi değil. Müslüman'ın pratik hayatındaki yansıması bu değil. İnnehu ala kulli şeyin kadir böyle anlanmaz. Süper güç var diyeceğiz. Böyle bir evet işareti, kafa işaretini ifade ettikten sonra diyeceğiz ki lakin bilmediğiniz ve unuttuğunuz bir şey var. Hilafet ki Allah Azze ve Celle'nin nusretiyle mümkünse öyle bunun içinde Allah Azza ve Celle'nin kudreti bize yeter. Yetmez mi? Vallahi yeter. Allah her şeye kadirdir. Ve biz işimizi yapacağız. Öyle değil mi? Biz işimizi yapacağız. Süper güçlerden daha kudretli olan Allah'a iman ettik biz. Ölüyü yerinden kaldırıp can veren Allah buna muktedirse bir gün mutlaka ama mutlaka biz görürüz ya da göremeyiz. Ama bize düşen buna iman etmektir. Allah Azza ve Celle bir gün mutlaka nurunu tamamlayacaktır. İnşallah rahman. Bir örneğin üzerinden inşallah dersimi nihayetlendirmek istiyorum. İstedim ki günümüzün vakasının üzerinden de Allah Azza ve Celle'nin kudretini anlatalım. Bizim işimiz o. Bana her zaman hendeği de hatırlatır. Örneğim o değil ama yani düşünün. Muhasara altında ama Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam ta Bizans'ın hazinelerini müjdelerken bu Allah'ın kudretine teslim olmak ve iman etmek değil de nedir? Allah varsa keder yok. Bir gün Molla ders veriyormuş mescitte. Bunu anlatıp bitiriyormuş inşallah. Mescitte ders veriyormuş Molla. O günün konusu da innahu ala kulli şeyin kadir. Allah her şeye kadirdir. Öyle anlatmış böyle anlatmış Üstad Molla Allah Azze ve Celle'nin her şeye kadir olduğunu Müthiş böyle Kelamlarla süslemiş Tabi o arada bir Yolcu olan Bedevi de o gün Mescitte bu konuya Misafir olmuş Bedevi adı üstünde tırnak içerisinde Demiş ki Hocam hocam Hatta hoca ifadesinde şunu demiş En sonunda Sohbetini bitirirken benim demiş Rabbim öyle kadir ki, her şeye kadir ki Allah Azze ve Celle kudretini istesin. iğnenin deliğinden demiş deveyi geçirir. Bedevi hemen gözlerini açmış. Demiş ki hoca hoca anlattın durdun Allah'ın kudretini. Her şeyi anladım da demiş. Demiş ki bak biz akıllı insanlarız. Biz görüyoruz. Saf değiliz. Çıkarmış bir tane iğne. Demiş ki şu delikten demiş. Bir iğne deliği düşünün. Şu delikten demiş. Allah'ın kudreti olsa ne olmasa ne. Buradan deve demiş. Nasıl geçer? Demiş ki alim valla vızır vızır geçer. Demiş nasıl olacak? Ben demiş Allah'ın kudretinden bahsediyorum be adam. Allah istedi mi? O deveyi o delikten geçmesi için, ya devenin, özür diliyorum, ya iğnenin deliğini büyültür, kudretin sırrı oradadır, ya da der, deveyi o delikten geçecek kadar güçüldür Ama vızır vızır geçer demiş, sen rahat ol. Allah'ın kudretine iman böyle olmalı. Size bir gün sorsalar deseler ki, Allah isterse iğnenin deliğinden deve geçer mi? Pratik hayatımıza yansısın bu olmaz mı? Son cümlemizde bu olsun. Allah Subhanahu ve teala bizlere söylediklerimizle amil, siz kardeşlerime de dinlediklerinizle amil olmayı nasip etsin. Konumuzun içerisinde geçtiği ümmetin kurtuluşu olan ikinci raşidi hilafeti bizlere dünya gözüyle görmeyi nasip etsin. Bizlere dünyanın geniş ama kafirlere dar geldiği o günleri bizlere görmeyi nasip o müesser kılsın. Tekrardan eydül adhanızı, kurban bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor. Tebrik ediyorum ve hayırlara vesile olmasını da alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'den niyaz ediyorum. Allah Azze ve Celle emanet olun. Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.